Final dergileri Doğan Cüceloğlu ile İnsan İnsan'a programını sunar. Değerli izleyenler, İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Bugün hayatımıza sık sık yer alan, gözlediğimiz, bazen istesek de istemesek de kendimizin de yer aldığı bir konudan konuşacağız. Ben diyorum ki Polat'cığım biraz dedikodu yapalım ya. Yapalım Yani dedikodu programları <gülüyor> gayet dikkati çekiyor. Neden biz yapmayalım ki? Bizim de reytingimiz biraz yükselsin istiyorum. Bugün dedikodu yapalım biraz. Tamam hocam. Evet. Ya bugün dedikodu meselesinden bahsedeceğiz. Bu mesele midir değil midir onu da tam bilmiyorum ben ama evet. bu... Yani bizim toplumda var olan, sadece bizim toplumumuzda değil dünyanın birçok toplumunda var olan öyle ya da böyle bir şekilde kendine gövde bulmuş konulardan bir tanesi. Şimdi bakıyorum hiçbir toplumun ahlak kuralı dedikodu yapılmasına müsaade etmiyor. Evet. Dinlerin hepsinde günahlardan bir tanesi. Bazı ülkelerin yasayla da engellediği konulardan biri olmasına rağmen... Önüne geçilemeyen bir konu. Yani netice itibariyle insanlar öyle ya da böyle dedikodu yapıyorlar. Evet. Şimdi bu gerçeklik içerisinde bakıldığında ben diyorum ki bu dedikodum bir şekilde bir ihtiyacı karşılıyor. O her neyse. Evet. Ee, onu da bugün burada konuşmak istiyorum. Ne oluyor? Niye dedikodu ediyoruz hocam? Niye böyle bir şey yapılıyor? Bir gözlem daha yapayım ben, ee, bazı insanlar dedikodu malzemesi olmak için de çıldırıyorlar. Yani benim hakkımda dedikodu yapsınlar, <gülüyor> böylelikle gündemde kalayım falan şeklinde. Ben umuyordum bugün biraz <gülüyor> gündeme geliriz falan dedikodu kodusu oluruz. Şeklinde. Hocam yapımız müsait değil yani biraz zor sizinle. Evet, şimdi e, belli ki insan doğasıyla ilgili dedikodu bir yönlere hitap ediyor. Ve bu sonradan öğrenilmiş bir şey değil, doğuştan getirmiş Aha. olduğumuz bizim muhtemelen biyolojik zeminimizde olan bir şey. Onun için dedikodu yapmak bence doğal olarak giden bir şey. O zaman şöyle bir soru, o zaman kabul edeceğiz. Fakat eğitilmeye ihtiyacı olan yaratıklarız. Aksi halde biz çok çok çok Zararlı varlıklar olabiliriz. Evet, Tabii tabii tabii. Yani müthiş zararlar veririz her şeye. O bakımdan dedikodu bizim doğal olarak getirdiğimiz bir yönümüz. Ona biraz bakalım konuşalım. Ama şunu da söylemek istiyorum ki belirli bir bilinçle, olgunlaşmayla bunun üstesinden çıkacak hale gelmek durumu Aha. hakikaten bizim için önemli olacak. Yani şimdi baktığım zaman mesela bir biçimde yapan da memnun değil, hakkında yapılan da memnun değil ama yaşamın içerisinde var. Yani bir diğer taraftan da ya hadi gel de iki kalem dedikodu edelim diye de birini davet ediyoruz. Şimdi dedikodu var, İnsanlar bunu yapıyor evet. ve yapan insan genelde şöyle bir şey yapıyor. Birincisi karşı tarafın üstünden kendini var ediyor. Laflayalım diye, laflayalım Laf, diye ama ya, demek bir kodu demek hocam. Laflayalım. Yani. Ne laflayacağız? Yani kusura bakmayın bir oturup felsefe falan tartışan çok fazla insan görmedim ben. İnsanlar genelde laflayalım dedikleri zaman o ortamda bulunmayan bir üçüncü kişi üstünden konuşuyorlar. Yani bu üçüncü kişi bu ülkenin bir politikacısı da olabilir. Bu üçüncü kişi bir öğretmen de olabilir. Bu üçüncü kişi ana baba da olabilir. Bu üçüncü kişi bir arkadaş da olabilir. Ben orada şeyin de da değilim. Yani iki kişi bir araya geldiğinde bir başkası hakkında hiçbir şekilde konuşamazlar mı? Ya oluyor çünkü insanın konuşma ihtiyacı duyduğu durumlar oluyor. Biri görüyorsunuz duvara toslamak üzere gidiyor ve hem sizin hem benim arkadaşım. Biz bu arkadaşla ilgili aramızda hiçbir şekilde konuşamaz mıyız? Bence konuşabiliriz, konuşmamız da gerekir ama bir koşulu var. Nedir hocam? O koşulda şu biz daha bu kişiyle ilgili konuşmaya başlamadan önce aramızda şu anlaşmayı yapmış olmamız lazım. Heh. Yani bu konuşmayı eninde sonunda biz bu kişiyle paylaşacağız Heh. ve bu konuşmayı biz o kişinin hayrı için yapıyoruz. Anladım. Temel Bunu söylemiş olacağız. Temel derdimiz bu kişinin bu durumdan haberdar olması vaziyeti değil mi hocam? Evet. Yani evet. başka hiçbir durum yok. O kişi bundan yüzde yüz haberdar olacaksa bu konuşma yapılacak. Evet. Bu niyet açıklığa kavuştuğu andan itibaren esas itibariyle biz bunu dedikodu kategorisinde görmüyoruz. Bunu bir bilinç geliştirme, o arkadaşla ilişki içerisinde yardımcı olma kategorisinde görüyoruz. Ve o zaman ayrı bir gözle bakıyoruz. Ve bu insanla konuşulduğu zaman senin izin almadan biz aramızda geldik bir konuyu konuştuk. Aha. Kusura bakma senin izin almadık ama bunu böyle yapmamız gerekiyordu. Şimdi seninle bunu paylaşıyoruz Aha. demek lazım. Şimdi ben mesela orada baktığım zaman benimle ilgili, benim tanıdığım birileri, benim bulunmadığım bir ortamda oturup bir sohbetin içerisinde bulunuyorlarsa bir kere kendimi aldatılmış hissediyorum ben hocam. Yani... Ya nasıl böyle bir sohbetin içerisinde olabilirler diye düşünüyorum. Eğer gelip doğrudan kendileri söylemiyorsa, bak Polat ya biz geçen gün oturduk aramızda konuştuk ee, sen yanlış yapıyorsun ya da bilmem ne bilmem ne herhangi bir konuşma benimle doğrudan paylaşılmıyorsa ben cidden sadakat duygusuyla ilgili çok büyük bir problem yaşıyorum. Çok kötü hissediyorum kendimi. Bunu bana nasıl yaparlar duygusunu yaşıyorum. Ee, bir diğer taraftan da şunu da biliyorum Bazen ortam bunu gerektiriyormuş gibi oluyor. Mesela biri geliyor, bir ortama giriyor, bakıyor burada bu sohbet yapılıyor. Şimdi iki seçenek var önünde. Bir, bir kaşık da sen atacaksın. İki, ya siz ne yapıyorsunuz diye çekip gideceksin. Ama birilerine ben sizden değilim. Siz ne biçim insanlarsınız demek çok kolay değil. Kolay değil. Yani hakikaten o başka bir cesaret, o başka bir şey. Çünkü hiç orada bulunmayan birinin var olan haklarını koruma, onun kişiliğine saygı gösterme adına o ortama resmen bomba atıyorsunuz. O insanlara diyorsunuz ki siz yanlış bir şey yapıyorsunuz. Evet. Ama bunun yerine ben de sizdenim hadi bakalım ya valla geçen gün bana da öyle yaptı dediğiniz anda vah tadından yenmeyecek hale geliyor. Evet. Şimdi ya yaşam o kadar bu tip durumları bizim önümüze çıkıyor koyuyor ki Geçenlerde çok yakından tanıdığım birisinin kız kardeşi Amerika'dan telefon etti. Hı -hı. Ben de oradaydım. Ya dedi biz dedi, okuldan çıktık, öğretmen arkadaşlar ve ondan sonra konuşurken benim de başka arkadaşım yok, öğretmen arkadaşlarım var. Hı -hı. ve Orada olmayan başka bir öğretmen arkasında konuşmaya başladılar rahatsız oldum fakat bir şey söyleyemedim bu devam etti uh -huh. ve e, oradan çıktığım zaman e, kendimi e, çok pislenmiş hissettim kirlenmiş, kirlenmiş hissettim adam? ve eve geldim emin ol duş aldım diyor ve şimdi depresyondayım ağlamak üzereyim ne yapacağımı da bilemiyorum diyor ve telefon etti bu şekilde e, konuştu e, <gülüyor> o yakınım olan kişi de dedi ki e, ya Doğan'ın Savaşçı kitabını okumaya başlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Orada bir özgürlük meselesi var. Şimdi insanın kendiyle olan ilişkisine önem vermesi. Hı -hı. Fakat herkes bunu bu, bunu rahatlıkla yapabilecek durumda ya, değil. İtiştirilmiş dolayısıyla, içinde bulunduğu sosyal durum dolayısıyla ilişkiler, hele senden güçlü olan insanlar Aynen bunu öyle. yapıyorlarsa Aynen öyle. ve sen o kurumun bir parçasıysa çok zor bir durum. O zaman hakikaten yani hayır ben sizden değilim. Ben şu değere aydım ve bu değeri kendime şiar edilmiş durumdayım. Bunu yaşatmak istiyorum demek çok zor bir iş. Çok zor hocam. yani. Fakat yapıldığı takdirde. Çok başka bir gelecek getirir ondan eminim. Evet. Yani ee... ama şunu da görmek ve söylemek lazım. Bu bahane olsun diye de söylemiyorum sizin bahsettiğiniz gücü gösterebilecek insan bu gücü gösterdiği anda kendi kişisel tanıklığına yani benim beni beğenmem yeter diyor. Bu davranışı böyle yapmam için benim bunun doğruluğuna inanmam yeter diyor. Bir başkasının bunun doğru bulup bulmaması önemli değil. Ben bu dedikodunun içinde olmayacağım diyor. Evet. Yani. Ama kendi kendine yeten bir insan bunu söylüyor. Kendi kendine yetmeyen bir insan ya biz seni çok seviyoruz lafını duyabilmek için bunu sözle duyup duymamak çok önemli değil. Birinin bu davranışı göstermesi için, sen de bizdensin demesi için o sohbetin içerisinde oluyor hocam. Evet. Ve ne kaybediyor? Yani girdiniz o sohbetin içerisine. Hı -hı. İster istemez girdiniz. Bir an oldu, ee, yani bizi dinleyen bir dünya insan var. Ee, bu insanların bir kısmı bu sohbetlerin içerisinde oluyorlar. Yani diyemeyiz ki Doğancıoğlu ile insan-insana programına seyreden hiç kimse delikodu yapmıyordur bilmem ne ama böyle bir gerçeklik yok yani, yani bu çok yaygın bizim toplumumuzda çok yaygın sadece bize özelde değil Kesinlikle. Ee, her e, toplumda çok yani yaygın. bizim kültürümüz bir de bunu üretmeye de çok müsait yani biz güçlüğü seviyoruz, güçlünün arkasından konuşuyoruz, yüzüne bir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla çekiştirmek, bir de terimi var dedikodu da değil, çekiştirmek yani bir de güzel bir şey bulmuş ona yani. <gülüyor> Dil de kendi şeyini hazırlamış, kılıfını hazırlamış. Şimdi bir bilim insan olarak ben baktığım zaman evet. hangi ortamlarda daha çok dedikodu olur diye hemen şu boyutlar aklıma geliyor. Bir, gerçeğin yani kişinin kendi algılamasının gerçeğinin rahat konuşulamadığı ortamlar dedikodu için çok önemli ortamlar yaratır. Bu aile olur, iş hayatı olur, okul hayatı olur veya politik hayat olur. Eğer siz kendi algılamanızı özgürce paylaşamıyorsanız eğer o zaman arkasından konuşmalarımız olur. Bu birinci şey. Onun için şimdi Biliyorsun benim e, düşüncemde Şöyle bir kavram var Yüzünden ifade ettiğinle Can evet. arasındaki fark ne kadar Ortamdan ortama bu değişir Bazı ailelere girerim Orada Çocuklar özgürdür İçinden ne geçiyorsa Nasıl rahatlıkla geçiyorsa. ifade edilebilir Onunla ilgili sohbet kurulabilir Ve böylelikle yüz ve can beraberliğini görürsün Ama bazı ortamlara giriyorum Maske olmak önemli. Aha. İçinden geçtiğini anlayamazsın. Tamamiyle protokol. Hı hı. Ailede, ortamda, konferans ortamında herkes maskelerini takmış vaziyette. Ve zaten kimse ilgilenmiyor senin içinden ne geçip geçmediğini. Yani tabii canım. Sen orada bir rolünsün. Maskesi. Onu yapman, hani, onu söylemen gerekiyor. Aynen gerek öyle. Diyor. Aynen öyle. Çıktıktan sonra rahat rahat konuşabilirsin içinden geçenleri. Şimdi birinci boyut bu. Bu yüz ve can arasındaki mesafe ne kadar büyük cana ne kadar imkan verilir. Evet. İkincisi biliyor musun nişanlar, evlilikler mahvoluyor dedikodudan dolayı. Oy. Bazı toplumlarda mahvoluyor. Bazı toplumlarda ise dedikodu etkili olmuyor. Hı hı. Çünkü eğer bir toplumda el alem ne der diye yaşıyorsan evet iyi. Ben nasıl evlenirim şimdi bu kıza diyor. Adı çıkmış diyor. E şöyle der, böyle der falan da şundur bunu bak. Böylelikle dedikodu yapan şöyle bir tavır içerisinde. Bir dedikodu başlatırıyorum. Senin hayatın içine ederim diyor. Öder ama. Hakikaten eder. Evet. Yani gerçekten bunlara inanıp, bunlara göre hareket eden, bütün davranışlarını bu doğalıkta tasarlayan insanlar var. Eğer bu önemliyse evet. benim anlamadığım bir tane şey var yalnız orada. Yani bir yandan dedikodu mekanizmasını biliyorsun. Yani bu gerçek olmayabilir, bu konuşulmuş şeyin gerçekliği olmayabilir, bu sistem sağlıklı bir sistem, bunu biliyorsun. Bir diğer taraftan da bu sistemin sana sunduğu üründen memnun olup, onu kabul edip, ona göre hareket ediyorsun. Yani bu, bu kısmına benim kafam ermiyor. Evet. Onu somutlaştırır mısın biraz? Ya hocam şimdi adam, hepimiz biliyoruz ki dedikodu <gülüyor> mekanizma olarak var. Yani insanların hayatında dedikodu var ve... Çoğu zaman abartılı. Yani sizle ben dedikodu ettiğimiz zaman yaşamın gerçekleriyle ilgili konuşmuyoruz. Bir fantezi dünyasını konuşuyoruz çoğu zaman. Yani onun böyle suluğu biraz eğlenceli falan filan olması bizim vereceğimiz abartıyla alakalı bir şey. Biz yeterince abartmazsak o eğlenceli bir durum olmaz. Onu bir şekilde yorumlamamız üstüne allayıp pullamamız değiştirmemiz lazım. Dedikodunun böyle bir şey olduğunu bilen bir insan bir dedikodudan aldığı bilgiyle hareket edip bir başkasıyla ilişkisini değiştiriyorsa ben o adamın aklından şüphe ederim. Hakikaten şüphe ederim yani. Ya kardeşim sen biliyorsun ki birileri atıyor tutuyor. Atılmış tutulmuş şeye de inanıp sen bir şey yapıyorsun özür dilerim yani. Bir daha bir bakalım hakikaten senin kafa sağlıklı mıdır değil midir diye. Evet. Ama kültür kafayla çalışmıyor. Evet. Şimdi <gülüyor> toplumdan topluma değişir derken şunu söylemek istiyorum. Yani bazı toplumlarda gerçeğe saygı esas itibarıyla çok temel bir değer evet. olarak e, yerleşmiş vaziyette. Aileden başlıyor bu. Ondan dolayı gerçeğe saygı çok yerleşmiş olan bir ailede, yani abartma bile, palavra atma bile dikkati çeker ve tabi tabi onun yok. derecesi <gülüyor> üzerinde bile böyle konuşulur. Ve yavaş yavaş e, bunun sorumluluğu nedir falan demeye başlarlar ve ama insanoğlu bu yolculuk içerisinde ait olmak istiyor. Ve değerli izleyenler bu ait olma duygusu başka yerden karşılanmıyorsa, ben bunu dedikoduyla karşılayabiliyorsam dedikodu yapacağım. Kısa bir aradan sonra sohbetimize, dedikodumuza devam edeceğiz. <gülüyor>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 E, fala inanma faldan geri kalma derler. Biz de e, dedikodu, ben dedikodu severim, çok severim dedikodu yapmayı diyen görmedim şimdiye kadar. Ay katiyem bilmem ne deyip ondan sonra hemen dedikoduya girebiliyor. Böyle <gülüyor> çok toplumlarda bulundum ben. Şimdi hocam tabii o konuyla ilgili bir takım mitler de var onları da konuşalım. Birincisi e, en çok dedikodu yapılan mekanı söyleyeyim. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki en çok dedikodu iş yerlerinde yapılıyor hocam. İş, yerlerinde. i̇ş yerleri dedikodunun en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi ve araştırmalarda en tepedeler. Yani insanlar kendilerinin altındakiler, üstündekiler, yanındakiler, çevresindekiler herkesle ilgili herkes birbiriyle konuşuyor. Ki yasalar bu konuyla ilgili bir engel koymasına rağmen. Evet. Bir diğer konuda kadınların erkeklerden daha çok dedikodu yaptığı gibi bir inanış var. Araştırmalar öyle göstermiyor. Erkekler göstermiyor. kadınlardan daha çok dedikodu yapıyorlar. Çok önemli. Ee, evet. Yani iyi midir kötü müdür onu bilmiyorum ama erkekler daha dedikoducular araştırmacılar araştırmalara göre. Evet. Kadınlar kendi cinsleriyle ilgili dedikodu yapmayı tercih ederken erkekler her konuyla ilgili bunu yapıyorlar. Evet. Senaryo yok, serbest. Sınır yok, serbest. Müthiş. Yani Ha, nereye de sığdırıyorlar onu da bilmiyorum. Yani şimdi hmm. bir yandan erkek yapısı itibariyle hele bizimki gibi toplumlarda sözde az konuşan, az ortaya koyan, işte çenesini kapalı tutan, ketum falan filan. Ee, fakat hani bir tane iki tane değil bayağı bir araştırma var. Bunlar da öyle değil diyor. Evet. Ee, şimdi iş yaşamıyla ilgili konuşurken şunu da söylemek lazım. Eğer... Şeffaf iletişim evet. ve e, insanlar arasındaki iletişim kanallarında zorluklar oluşuyorsa Aha. bu genellikle korku kültürünün hakim olduğu ortamlarda başlıyor. O zaman dedikodu e, artmaya başlıyor ve Aynı. gerçeklerin yerine dedikoduyla yönetilen bir durum ortaya çıkmaya başlıyor. ve Bana öyle geliyor ki Polat, tarih bu yönden incelenecek olursa içimdeki hissiyor. şu. Dedikodu yüzünden çıkan savaşlar mutlaka olmuştur. Mutlaka vardır öyle. Binlerce insan ölmüştür. Dedikodu ile yönetilen saraylar olmuştur. Yani, Bu Bizans entrikaları falan hadisesinin hep temelinde dedikodu var. Ve ondan dolayı şeffaflık kaybolup açık iletişim kaybolması meselesi, son derece tehlikeli. Ailede de aynı şey. Her yerde hocam. Gücün bulunduğu herhangi bir yerde iletişim açıklığını yitiriyorsa orada dedikodu kendiliğinden alan bulmaya başlıyor. Çünkü şu bir gerçek, insan kendini ifade etme ihtiyacında ve neyse üstüne konuşacağınız malzeme onunla ilgili ifade ediyorsunuz. Var ya kedinin beş tane hikayesi var, beşi de ciğer üstüne diye yani kedinin hayatı bu yiyeceği ciğerle ilgileniyor insanın hayatı da diğer insanlar dolayısıyla onlarla ilgili bir takım hikayeler üretiyor ve bunları konuşuyor ee, ve ortada bu ortamı yöneten güç açık iletişimi teşvik etmiyorsa açık iletişim önerilen yaşanılan bir şey değilse ortamda e, zaten yapılacak başka bir şey kalmıyor ki. adam konuşmak zorunda içi yanıyor <gülüyor> İçi yanıyor <gülüyor> hakikaten şimdi müdüre kızmış ne yapacak bu Evet. Yani ben biraz daha hadi bir böyle tersten gideyim. Evet. Çok hoşuma gittiğinden değil ama adam kızmış müdüre. Hocam gidip bunu konuşmayacak mı biriyle ya? Evet. Siz diyorsunuz ki onun bulunmadığı ortamda onunla ilgili bir şey konuşuluyorsa ilk şart bunun onunla konuşulacağını en baştan kabul etmektir diyorsunuz. E adam nasıl gidip müdüre söyleyecek? Sen şöylesin, böylesin, bilmem neysin diye. Aslında kurum şirket, şirket kültürü kurum kültürü buna duyarlı olsa ve hakikaten insanların rahatsızlık olduğu yerlerde kendilerini ifade etmelerine yapısal olarak yazıyla, toplantılarla ifade etme imkanı verse muhtemelen bu sıkıntılardan öğrenilecek çok şey var ve o şirketin önü açılır gittikçe daha iyi doğru gider. Demokrasilerin gücü bence burada. Bu tip sıkıntıların ifade edilmesi. ve yerine... Ama Şimdi senle ben bir araya geldik diyelim. iki evet. yabancıyız. Ee, merhaba, merhaba dedik, oturduk. Ee, şimdi şimdi Türkiye'deysek, evet. e, ben şöyle bir bakarım, ulan derim bu acaba ne diyecek? Ee, şimdi e, merhaba mı dedi, selamünaleyküm mü dedi, meselesi Fark var bir, birdenbire. Ben ondan sonra şikayetimin türünü değiştiririm. Yani ha. kimin aleyhinde konuşacağım, ne yapacağım konusu. Kafamdan geçen şu, kimi çekiştireceğiz. Evet. Şimdi bakarsam ki seninle arkadaşlık önemli. Yani bunun da kızdığı birisini bulayım, tahmin edeyim. Tamam. Onu çekiştirmeye başlayayım. Tamam. Beraberce başlayalım. Valla size çok hoş sohbet adam derler hocam. Hiç kimse size dedikoducu medikoducu evet. demez böyle derseniz. Evet. Yani... Şimdi taksiye biniyorum. Ben adam şöyle aynadan bir bakıyor. ...nereye diyor falan filan... ...şimdi tabi akıllı adam şuna diyor... ...ne diyorsunuz bu duruma hocam diyor... <gülüyor> <gülüyor> ...şimdi hissediyorum aslında... ...olta öyle var diyeyim. değil mi orada... ...evet evet... ...ben de onun söyleyiş tarzından... ...kullandığı bazı <gülüyor> kelimelerden bilmem ne falan filan... ...evet diyorum sorunlar var değil mi... <gülüyor> <gülüyor> ...evet hocam diyor yani... ...sizin günlük hayatında nasıl yansıyor bu diyorum... ...tahmin edebiliyorum... ...ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz falan diyorum ve oradan tabi ben bir bilim insanı olarak bu toplumun içerisinde onların müthiş gözlemci olduğunu bilerek almaya çalışıyorum. Uh -huh. ee, ve hiçbir zaman hiçbir taksi şoförüyle tartışmaya girmem. Orayı bir öğrenme ortamı haline getirmeye çalışmıyorum. Anlıyor. Yanlış yer. Anlıyor. Ee, ama çıkarken de eğer bir mesaj vermek istiyorsan benim adım şu, benim bir televizyon programı var, <gülüyor> pazar günleri ya, <gülüyor> falan diye de söylerim. Oradan. Şimdi bakıyorsun Üniversiteye gidiyorsun, üniversitede klikler var tabii, tabii. ve bu şeyler var. Yaşamda konuşulacak çok konu var. Eğer yaşama önem verip, yaşamı gözleyip gerçeği arayan bir insan olma yolundaysan, bu çok önemli. Onun için bizim Poyraz'ı çekiştirmemize gerek yok ama çocukluk gerçeği ile ilgili konuşacağımız çok şeyler var. Bunu biraz açar mısınız hocam? Siz önemli bir şey söylüyorsunuz. Ben örneği de değiştireyim. Bir adam eşinden şikayetçi ve arkadaşıyla birlikte burada dert yanıyor. Ya da bir bayan, bir bayan arkadaşıyla ilgili oturmuş ve bir bayan arkadaşıyla birlikte oturmuş eşiyle ilgili bir konuyu konuşmak istiyor. Bunu nasıl yapacak hocam? Bu evet. bir ihtiyaç. Yani bunu paylaşmama, bunu konuşmama durumu mümkün değil. Herkesin her an bir uzmanla görüşüp bunu paylaşma şansı da yok. Evet. Ee, yani arkadaş arkadaşın psikoloğudur hikayesi de var işin içerisinde. Ne yapacak? Evet. Şimdi faiz dedim ki ben şu bilinç içerisinde o kişinin konuştuğu kişi oluyorum. Tamam. Bana geldi, açtı. Hiç şey, şey farkına varacağım. şu katiyen yargılamam. Katiyen böyle ahlaki bir tavır içinde şimdi sen onlara elinde konuşuyorsun biliyor musun? Kötü bir şey yapıyoruz falan gibi bir tavır Hı -hı. içerisine girmem. Garibanım Hayatının yolculuğu içerisinde bir sıkışmış olar, sıkışmış durumda yani. bunu konuşuyor. Şimdi önce bizim daha önce konuştuğumuz bir konuda bilinçli olarak gözümle bütün varoluşumla onu dinlemeye kendimi veririm. Değer verdiğim bir insan. Harika. İkincisi onun sıkıntısının özünü bulmaya çalışırım. Yani Hı -hı. mutsuzluk. Ve öyle bir sohbet oluştururum ki. Buradan kendisine çıkan payı, kendi sorumluluğu ne kadar farkında, yargılamadan soruşturmamla, sohbetimle bunun farkına varmasını sağlamaya çalışırım. Ve sonunda şöyle bir soru sorarım. Bu insan bile bile kötü niyetle mi seni mutsuz etmeye çalışıyor yoksa garibimin, Farkında değil. Farkında değil, mi, değil. Yolculuğu içerisinde sen de mutsuz olmuşsun ama o kadar kendi içerisinde kapanmış ve öyle bir yolculuk içerisindeki farkında değil. E Ona yapalım. farkına vardırılması sorumluluğu kimde? Şöyle yapmaz mısınız hocam? Ya vay sana nasıl böyle bir şey yapar? Vay efendim çok kötü yapmış bilmem ne falan diye siz yapmaz mısınız onu? Yaptığım çok oldu <gülüyor> falan. Fakat hep sonradan böyle ağzımda acı, şey, kötü bir tat, kekremsi bir tat hissettim. Kendimden hoşnut olmadım. Ve emin ol böyle banyo falan yaparken böyle sesi çıkarıyordum böyle. Gel <gülüyor> <gülüyor> falan filan gibi böyle. Ee, gergin sizin olduğum söyle, durumlar Sizin az vardı. önce söylediğinizde çok önemli bir şey var. Ben onun altına özellikle çizmek için bunu söylüyorum. Siz hakkında konuşulan üçüncü şahısla ilgili hiçbir mesaj vermediniz söylediğinizde yani birisi gelip eşinden şikayetçi ise onun duygularını anlamaya çalışın eşine yönelik bir şey söyleme yoluna gitmeyin diyorsunuz. Birisi gelip çocuğuyla ilgili bir şey anlatıyorsa o çocukla ilgili onun gerçekliğini anlamasına yardımcı olun diyorsunuz. Birisi evet. işinden şikayetçi ise onun patronuna bir laf çakmak yerine onun bu işi nasıl algıladığıyla ilgili ona özel konuşun diyorsunuz değil mi? Evet ve şimdi benim tutumum şu. Ee, yaşam öyle bir yolculuk ki hepimiz kader kısmet payımıza düşen öğrenmeyi alma durumundayız. Ben şu bu imkanlardan dolayı baya farkına varmış bir insanım. Hı hı ama karşımdaki o benim farkına vardığım şeyler konusunda farkında değilse ve ben onun bilmediğinin farkındaysam ve o insana değer veriyorsam çünkü ilişkim var ortamda bir insan ya insan sevgisi atıyor burada öyle bir süreç başlatırım ki o insanın farkına varması ile ilgili bir süreç başlatırım. Ve sonunda bittiği zaman bu konuşma Gerginlik daha fazla olacak yerde gittiğinde ya ben bazı şeyleri görememiştim e, diyerek ilişkiyi düzeltme yoluna girebilir. Burada ben çok önemli buluyorum bunu. Yani dedikodu mekanizması herhangi bir şekilde çözüm bulmaya yönelik bir mekanizma değil hocam. Benim gördüğüm kadarıyla dedikodu mekanizması sözde bir durumun gazını alıyormuş gibi böyle bir atlama getiriyor. İşte konuştuk rahatladık gibi bir durum getiriyor ama aslında getirmiyor. Çünkü sürekli bir kar topu gibi büyüyor. Ben bir şey söylüyorum, siz üstüne bir şey ekliyorsunuz, bana atıyorsunuz. Ben üstüne bir şey ekliyorum, sizi atıyorum. Benim buraya getirdiğimde şu kadarcık bir şey olan bu top, biz bu masadan kalkarken bu kadar bir sorun haline gelmiş oluyor. Gerçeklikten uzak, son derece abartılmış. Ee, siz programın başında başka bir şey daha söylediniz. Bence o da üstüne konuşulması gereken bir konu ki, günlük hayatta karşılığını da buluyor bence. İnsanlar bir taraftan dedikodudan rahatsızlar, bir diğer taraftan da haklarında konuşulmasından son derece mutlular. Böyle olmadığı zaman kendilerini kötü hissediyorlar. Koskoca bir sosyal medya mecrası var yani. Değil mi? Sosyal medya bunun için var şu anda. Evet, hemen nereye hemen. gittik? Kiminle birlikteydik? Ne yedik? Saat kaçta nerededik? Sistemler kurulmuş. Cep telefonunuzun üstünde bu aygıtlardan, bilmem nelerden, onlardan, bunlardan varsa bilmem nereye yemeğe oturduğunuz anda cep telefonu kendiliğinden mesajı gönderiyor. Ahmet bilmem nerede? Mehmet bilmem kimle birlikte? Mehmet bilmem... Ben inanamıyorum. Bakıyorum, yani insanlar oturup fotoğraf çekmekten, bunu anında internete yüklemekten o günü yaşayamaz hale gelmiş o Yani, e, e o zaman, yani bu kadar malzeme olma ihtiyacı varken şikayet niye? Bu bizim işimize gelmediği zaman, yani e, şikayet o zaman oluyor. Fakat esas itibariyle neden böyle yapıyor bu insanlar sorusunu sorup baktığında var olmak için başka bir kanal bulamamış insanlar durumu hı hı. ortaya çıkıyor. Yani ben e, bir kitabı elime alıp okurken bu hangi kitap okuyorum herkes bilsin deme ihtiyacında değilsem eğer o zaman başka bir insanım aa herkes bilsin şu kitabı okuduğumu dersem o zaman başka bir insanım. Evet. Anlatabildim mi? Ben var oluşumu Herkesin bilmesiyle, el alem ne der, çok önemliyle eğer gerçekleştiriyorsam bu mekanizma hakikaten çok önemli. Ve herkesin içinde ait olma ihtiyacı var. Evet. Benim de var. Tabii tabii. tabii. Ee, ama bunun gücü ve bunun dengesi çok önemli. Ve bunu yakalamış son derece önemli endüstriler kurulmuş. Vaziyette. Her gazetenin bir dedikodu eki var. Tabii. Adı ne, şu veya bu şekilde. Her televizyon programının bir dedikodu programı var. Böyle devam ediyor. Ama bu toplumun geleceğine yön veren, ailenin geleceğine yön veren, okulun geleceğine yön veren, bir devletin, bir ülkenin geleceğine yön veren, bu dedikodu yapan insanlar ise eğer yazıklar olsun o aileye, okula, şirkete, topluma. Bu kendi gözünde onurlu olmayı bilen, kendi gözüne hesap veren vicdan sahibi insanlar, başlayınca, devreye girip o konuda söz sahibi olmaya başlayınca o zaman farklı bir durum ortaya çıkıyor. Ondan dolayı tüm dinlerde bu farklı. Dedikodu öyle bir şey ki, seni doyuracağını sanırsın, bir şey alırsın. Silifke tabiriyle ağzında gevelersin sürekli böyle. <gülüyor> <gülüyor> gevelersin gevelersin. Ağzında büyür bilmem ne olur falan şu durumudur. Sanki doyuracakmış gibi gelir ama bir türlü doyurmaz. doyurmaz. Çünkü o Doğru gıda değildir. Değil. değer izleyenler, dedikodu konusunda dedikodu yapıyoruz. <gülüyor> Kısa bir aydan sonra birlikte olacağız lütfen. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam edecek. dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan Insana programı devam ediyor. Evet. Her toplumda var. Her insan yapıyor. Ve hakikaten farkında olmadan bizim sosyal hayatımızın bir parçası haline gelebiliyor. Ama onun bir sonucu var. Ve biz o sonuçları ne olabilir? Onun üzerinde konuşuyoruz. Dedikodu. Polatcığım. Şimdi hocam birincisi bugün itibariyle bizi seyretmiş birinin öncelikle ben dedikodu yapıyorum. Ya aslında bu yaptığım dedikoduymuş diyebilecek cesareti göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Yani eğer Hatın hayatında bir şey... istiyorum o cesaret meselesini. Orada ciddi bir cesaret var hakikaten. Yani bu kolay bir şey değil. Çünkü herkesin yaptığı bir şeyden siz yapmama kararı alarak vazgeçme yolunda gideceksiniz. De benim orada bir tane sorunum var. Siz bana ne vaat ediyorsunuz? Yani çünkü ben bu cesareti gösterdiğim noktada birincisi bugüne kadar birlikte geldiğim, bu sohbetleri yaptığım, bu dedikoduları yaptığım insanlara diyeceğim ki abi kusura bakmayın. Bugün itibariyle ben artık bu işi yapmıyorum. Doğrudan söylemesem bile tavrımla bunu söylüyor olacağım. Onun yapıldığını gördüğümde ortamdan uzaklaşacağım falan. Birincisi yani ben yalnız kalmayacak mıyım böyle bir durumda? Herkes herkes dedikodu yapıyor. Evet. Yani en basit anlamıyla çekiştiriyor. Hı -hı. İkincisi e, yani hani siz bana ne veriyorsunuz? Burada böyle keyifle götürüyorduk biz bu işi iyi kötü idare ediyorduk. Siz bana ne veriyorsunuz? Ben delikodu yapmazsam elime ne geçecek? Birey olarak benim kazancım ne olacak bu işten? Çok önemli bir şey vereceğim sana. Heh. Güven duyulan insan olacaksın. Önce adam bozulur. Evet. O dedikoduya başlamış vaziyette ve hı hı. sen dedin ki rahatsız oluyorum kusura bakmayın. Hakkaten böyle mi diyelim hocam? Yani rahatsız oluyorum kusura bakmayın mı diyelim? Şimdi burada yaşamındaki liderlikte doğru duruma göre olabilir bu. Yani yaşamında kendi yaşamının liderliğini alma konusundaki bilinç ve güç olabilir. Bunu değişik yumuşak derecelerinde alabilirsin. <gülüyor> Ama netice itibariyle ya o anda veya daha sonra artık orada sosyal zekaya şey yapmak lazım, ifade edilmesi lazım ki... Bu tip ortamlarda bir rahatsızlık oluyor. Ben kendimi rahatsız kötü hissediyorum. hissediyorum. Kötü hissediyorum. Ee, ve hele bu konuştuğumuz şeyleri gidip o insanla paylaşamayacak durumdaysam e, sürekli bir hırsızlık yapmış gibi bir durum oluyor o insanı Süper. gördüğüm zaman. Şimdi bunun söyleniş tarzı değişebilir. Bunu ayrı bir programda ele alabiliriz. Evet. Ama netice itibariyle bunu yaptığın zaman enteresan bir şey oluyor. Sen güven duyulan insan haline geliyorsun. Önce küsaller hocam. Fakat insanların güven duyulacak insanlara ihtiyacı var. Karar verirken, ev alırken, şu veya bu şekilde bir şey danışırken. insanların güven duyulacak arkadaşlara, güven duyulacak öğretmenlere, güven duyulacak çalışanlara, komşulara ihtiyacı var. Ve bunu münasip şekilde yaptığın zaman yargılamadan o zaman... Sen güven duyulacak insan haline gelirsin. Ve biliyor musun bir insanın yaşamındaki en büyük sermaye güven duyulacak insan olmaktır. Emre Konger arkadaşımız. Söyle şey bunu hocam. Evet hatırlıyorsun ne Hatırlıyorum demekti? hocam. En üst mertebe bence güven duyulacak insan olmaktır dedi. Evet bir insanın kazanabileceği en, en yüksek mertebe. Mertebe. mertebe. Şimdi bu çok önemli. Ve yaşarken bu en üst mertebe bizim elimizin ise ve ancak biz kazanabileceksek bunun sonunu almamız lazım. O zaman enteresan bir durum var işin içerisinde. Ben her şeyden önce kendi gözümde güven duyulacak bir insan olamazsan, başkasının gözünde güven duyulacak bir insan olman mümkün değil. Hepsi numara. Hepsi numara. O bakımdan şöyle bir yolculuğa çıkmış oluyorum ben. Ya bunlar ilişkim var, ilişkilerim önemli. Bunlar arkadaşlarım. Ama ben kendimi feda ederek ve kendimi yok ederek, kendi gözümde, kendi haysiyetimi, onurumu ve güvenilen bir insan olma bakışını kaybederek bu insanlar ilişkiye devam edersem uzun vadede ben bir hiçim. Ve çöplüğe atarlar. Atarlar. Atarlar. Ama bu kısa vadeli dönemde ben zorluğu göze alıp, ...kendime olan sadakatim çok önemli... ...kendi değerlerime olan sadakatim... ...inançlarım çok önemli... ...saygıyla... ...efendi bir şekilde yargılamadan... ...rahatsızlığımı dile getirir... ...ve o değerlerin sahibi olursam... ...zaman içerisinde... ...kesinlikle kazanan sen olacaksın... ...o ailede... ...sağlık oluşmaya başlayacak... ...o şirkette çark... ...sağlıklı yönde dönmeye başlayacak... ...o okulda daha sağlıklı bir hava alışverişi Şunu olmaya Şunu şöyle başlayayım. de söyleyebiliyor muyuz hocam? Senin bu dürüstlüğünle ve doğru oluşunla kabul etmeyen insanın zaten senin hayatına katabileceği bir şey de yok. Katmadığı gibi Polat. Alıp götürüyor da değil mi hocam? Aa virüs gibi girmeye virüs başlıyor. Ya. İzin verdiğin zaman hiç herhangi bir ilaç falan kullanmazsan bir hastalık gittikçe büyür gittikçe evet. büyüyor, gittikçe. Başlık bir şey olarak başlamıştır ama dikkat etmemişsindir. Her tarafa bulaşmaya başlamış. Aynen öyle. Uzun vadede, evet. uzun vadede hakikaten insanı rahatsız eden konulardan bir haline gelir. Peki bir şey daha söyleyeyim. Hakkında dedikodu yapılan insan ne yapsın? Yani ya beni konuşuyorlar dedi adam ya da kadın her neyse. Evet. Onun yapabileceği bir şey var mı? Ve bunlar rahatsız. Evet. Şimdi Mevki, bakam ve gücüne göre bence mesela bu o, halkla ilişkiler <gülüyor> uzmanı falan alırlar. Aslında bunlar ee, dedikodu yapılacaksa nasıl yapılsın? <gülüyor> hangi konularda konuşulsun? Nasıl bir imaj e, belirtilsin falan durumlar için içerisine giriyor. Yani bu public relations dedikleri. Var var var. Tabii böyle bir, bir, böyle bir sektör var. Ama yani. ben sıradan, sıradan olan var. bir vatandaşın gözünden baktığım zaman en önemli tavır sen kimseyi yargılamadan, hı hı. kendin olarak, kendi gözüne hesap vererek, temel değerlerin sevgi ve saygı ve empatiyle yaşamaya devam et. Şuna inanıyorum, iman ediyorum ki hayat eninde sonunda sana olumlu sonuçlar getirmeye başlayacaktır. Bu, bu, bir şey söyleyeceğim pardon falan İnsanlarda şöyle bir yön var. Bak bir öğretmen sınıfa girdiği zaman öğrenci şöyle bir bakar. O öğretmenin varoluşundan şunun farkına varır. Bu öğretmen külütmez. <gülüyor> evet. Doğru. Bu öğretmene dedikodu yapamazsın. Aha. Bu öğretmene yalakalık yapamazsın. Çünkü öyle bir varoluşu vardır ki o varoluşuyla bir disiplin getirir zaten Hı -hı. ilişkiye. Ondan dolayı sana merhaba diyen, seni tanıyan kişi senin varoluşundan bu adamla dedikodu yapılabilir mi? Ne kadar yapılır konuda dener. Dener, denedi. Baktı olmuyor. Baktı olmuyor. O zaman der ki, yok ben bu tip ihtiyaçları başka yerde gidereyim tamam. Ama bir ihtiyaç daha var. Güven duyulacak insan. Tamam. Herkes hemfikir olur ki... ihtiyaç duyarsam bu arkadaş güvenilecek adam. Güvenilecek insandır der. Ve eninde sonunda güvenilecek insan olma yönünde seninle başlar konuşmaya. Onun çocuğu da bilir ki ben programcı gibi olacağım. Hı hı. Babam gibi olmayacağım, Polat amca gibi olacağım. Nedir böyle e, fırıldak gibi dönüyor, şu oluyor bu oluyor. İçinde var onu. Hisseder. Güven duygusu tabii ki çok büyük bir ihtiyaç. Yani onu öyle ya da böyle karşılamış oluyor. Ben e, bütün bu delikodu meselesinin içerisinden kişinin kendisine saygı meselesini çok önemli buluyorum hocam. Yani bir insanın kendisine saygısı varsa bir başkası hakkında onun haberdar olmayacağı onunla kendi başına paylaşmayacağı bir konuşmayı zaten yapmaz diye düşünüyorum ve biriyle böyle bir konuşmaya yapmak bizi zaten suç ortağı yapıyor. Dünyanın en berbat şey yok. Evet. Sen de bir başkasını çekiştiren, senle bir başkasını konuşan kişi yarın seni de bir başkasıyla konuşur ve uygun ortamını bulursa bizim bu konuşmamızı da kendi çıkarı için gerektiği şekilde manipüle eder. Ve bunun sonunda müthiş bir yalnızlık. <gülüyor> müthiş bir yalnızlık diyorsunuz. Müthiş bir yalnızlık. Peki. Dedikodu tahmin ediyorum bu nedenle hikmet sahibi olanlar bunu ifade etmişler. Evet. Bu nedenle toplumu yalnızlaştıran kanser gibi insanların kendine saygısını güvenliğini kaybettiren ve böylelikle birbirine güvenmeyen insanlardan oluşan bir toplum. Çok kötü bir durum. değer izleyenler dedikodu eninde sonunda insanları bir araya getirme gibi görünüp ama temelde müthiş yalnızlaştıran bir süreç. Bunun farkında olmak çok önemli. Polat'cığım bugün bu konuşmada ben şahsen insanın yalnızlaşmamasının esasında... En temel mesajımız oydu hocam. Güven duyulan bir insan olmanın temelinde nerede haber alışverişi yapıyoruz, nerede dedikodu yapıyoruz bilincinin yaptığını konuşmuş olduk. Değerli izleyenler, umarım zenginleştiniz. Umarım daha aydınlık bir geleceğe dedikodusuz beraber gideriz. Efendim önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın.